Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle bulundu. Vahşi hayvanlar diriltilip bir araya toplandığı zaman. Bundan sonra şeytanlar ve azgın kafirler görülür. Dünyadaki azgınlık ve isyanlarından sonra yaşanan dehşet karşısında ürperek ve boyun eğerek gelirler. Şu ayeti kerime bunu tasdik eder.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 ve dağlar da atılmış pamuk şekline gelir. İnsanlar ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi sağa sola dağılmış, yalın ayak çırılçıplak ve sünnetsiz haldedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanlar yalın ayak, çırılçıplak ve sünnetsiz olarak diriltilirler. Ter içinde kalırlar,